20. ayet. Venunezzilu minel Kur'ani ma huwa şifao ve rahmetul lil mu'minin. Şu ayet azime sarihan asr-ı saadette nüzulü Kur'an'a baktığı gibi sair asırlara dahi manayı işaretiyle bakar ve Kur'an'ın semasından ilhamî bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabi bir kulub olan Kur'an'a Hakîm'in feyzinden ve ziyasından iktibas olunan Risaletün Nur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 Risaletün Nur adedi olan 998'e tevafukla 89 ayetlerde sırat-ı müstakim kelimeleri bu mezkür iki ayet gibi Risaletün Nuru sıratı müstakimin efradına hususi idhal edip remzen ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sıratındaki tenvin sayılmazsa en nurdeki şeddelin nun bir nun sayılır yine tevafuk eder. Hem nasıl ki bu ayet? Risale Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de onun istihzarat zamanına da bakar. Çünkü Hedani Rabbi ila sıratın müstakim makamı Cefri'si 1316 ederek Risaletün Nur müellifinin ihtiyarsız olarak istihzarat-ı Nur'iyede bulunduğu ve umum malumatını Kur'an'ın fehmine basamaklar yaptığı en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuku elbette evvelki işaratı teyit ve onunla teayyüt ederek Risaletun Nuru Dâire-i Harimine remzen belki işareten dahil ediyor. Gayi dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki Risaletun Nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılap-ı fikri geçirdi. Şöyle ki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 tam tamına tevafukla işaret eder. Aynen öyle de, bir ayeti meşhure olan اِنَّ Rabbi عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ makamı ı cifrisi, nun bir nun sayılsa ve tenmin sayılmazsa, bin üç yüz on altı ederek, aynen tam tamına o tarihe işaret eder. Hem nasıl ki yedi sekiz surelerde gelen ayetler ve o ayetlerde gelen sırât-ı tamüstükiim cümleleri Resaletin Nur ismine tevafukla beraber bu mezkür iki ayet gibi bir kısmı Resaletin Nur terifi'nin tarihini de gösterir. Aynen öyle de yedi adet surelerin başlarında yedi defa tilke ayetül kitap cümlesi kutsiyesi makamı cifrisi olan bin üç yüz on altı veya yedi ederek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 Tilke ayatul Kitap, tilke ayatul kuran fermanları ile Kur'an'ı mucizül beyan ilanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir manayı işaretiyle o ayatı ı furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak kelamullah olduğuna delilleri olan resailin nura manayı işaretiyle alamet ve bürhan ve emare ve delil manası ile ayatın ayetleri diye tekrar ile tilke ayatul kitab ferman ederek nazar-ı dikkati Kur'an hesabına bu asra ve bu asırdaki resailin nura çeviriyor itikad ediyorum. Evet her bir cihet ile aynı şuur olan ayat-ı Kur'aniyenin böyle 20 vecihle ve 20 parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor.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 Ulûm-ı Kur'an'ın hakayıkına çıkmak için basamaklar yaptığı bir tarihe tam tamına tevafuku münasebet-i maneviyesinin kuvvetine istinaden deriz. O tevafuk remz eder ki bu asırda Resail-i Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lem'alar bu zamanda Kitab-ı Mübin'deki ayetlerin ayetleridir. Yani hakayıkın alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır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 Şu ayetler dahi yirmi ikincideki ayetler gibi risalet Nur'un ismine ve zatına hem te'lif ve intişarına bir mana-i remzi ile bakıyorlar.